Bugün Kopenhag İklim Zirvesi'nin ve iklim orucunun 11. günü. Pasifik'te binlerce ufak adadan oluşan Mikronezya, Greenpeace'in çabaları sonucu önemli bir karar aldı. Mikronezya hükümeti Çek Cumhuriyeti'ndeki Prunerov Termik Santrali'nin yeni teknolojilerle yenilenmesi için sınır aşan çevresel etki araştırması talep etti. Prunerov, Avrupa'nın en büyük ve en kirli termik santrallerinden biri. Mikronezya ise iklim değişikliği nedeniyle Deniz seviyesinin yükselmesi halinde tüm topraklarını kaybedecek küçücük bir ülke. Greenpeace 2 yıldır termik santrali işleten şirket Cez'in var olan en iyi e teknik donanımla santrali rehabilite etmesi için kampanya yürütüyordu. Hatta santralin 300 metre yüksekliğindeki bacasına iki kez tırmanarak tehlikeyi işaret eden eylemler gerçekleştirmişti. Hesaplamalara göre santralin karbon salımı Her yıl 45 kişinin ölümünden ve 48 bin kişinin hastalanmasından sorumlu. Cez'in Çek Cumhuriyeti'nde enerji sektörünü elinde tuttuğunu ve Çek Cumhuriyeti'nin enerji politikalarını yönlendiren güç olduğunu biliyoruz. Ülkenin en sevilmeyen şirketi. Mikronezya'nın talebi yeni bir dönemin başlangıcı. Böyle taleplerin öncüsü olabilir. 13 bin kilometre uzaklıktaki bir ülkenin Avrupa'nın kalbinde neler olduğunu sorgulaması... Kopenhag süreci içinde bir örnek oluşturmalı. Benzer bir durumu küçücük Tuvalu'nun koca Kopenhag görüşmelerine askıya almayı başarmasında da yaşamıştık. Hangi ülkenin gelişmiş, hangisinin gelişmemiş olduğu birbirlerine uzaklıkları aslında hiç önemli değil. Çünkü hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz ve devletlerin yaptığı her hata büyük alanlarda etkili oluyor. Bu nedenle de her devlet kendi vatandaşlarına olduğu kadar uluslararası düzeyde de sorumlu artık. Yeşiller Partisi'nin açıklamasına göre iklim zirvesinde Türkiye heyetinin başında bulunan baş müzakereci Mithat Rende, Türkiye'nin zirvede herhangi bir hedef açıklamayacağını, yarın Cumhurbaşkanı Gül'ün de zirvede yapacağı konuşmada da bir hedef vermeyeceğini açıkladı. Türkiye'nin 2020 yılına kadar taslak strateji planında enerji sektöründe karbon emisyonunun artışından %7 azaltım yapılacağı yazılmış. Çevre Bakanı Veysel Eroğlu da Cumartesi günkü basın toplantısında aynı rakamı %11 olarak vermişti. Benim endişem hükümetin %20 açıklayarak matah yapmış gibi politikalarını yeşile boyayacağı. Halbuki açıklamaları gereken miktar %30 ve bunun sektörel hedeflerle de desteklenmesi gerekiyor. Bakalım Cumhurbaşkanı Gül sürpriz yapacak mı? Yaptığı sürprizle yeşile mi boyayacak yoksa gerçekten büyük hedefler mi ortaya koyacak Türkiye'nin hak ettiği gibi? Kopenhag'da dünya dostlarının desteklediği çok ilginç bir eylem gerçekleşti. Yerel ve küçük ölçekli tarımı savunan eylemciler tarlaları geri istediklerini belirttiler. Eylem son derece şiddetsiz ve hatta eğlenceliydi. Eylemcilerin çoğu dansçılardan, palyaçolardan oluşuyordu. Polis de bu kadar gülümseme ve mutluğa karşı bir şey yapamadı. 4 saat boyunca Kopenhag'ın en işlek caddelerinden birini trafiğe kapatan eylemciler yediler, içtiler. Hatta trafikte sıkışıp kalanlara da yemek dağıttılar. Kopenhag'ın tek bir boyutu yok. Enerji teknolojilerinden ormansızlaştırmaya, tarımdan buzullara o kadar çok konu da harekete geçilmesi gerekiyor ki. Liderlerin güçlü söylemleri Kopenhag'da güçlü karara mı yoksa yeşile boyalı bir politik anlaşmaya mı dönüşecek? Merkel Kopenhag'da artık vakit kalmadığını ve bir an önce ciddi bir anlaşma yapılması gerektiğini söyledi. Hatta diğer Avrupa Birliği üyeleri e, kabul ederlerse 2020'de sera gazı salımlarına 1990 seviyesinin %30 oranında değil %40 oranında altına düşürmeleri gerektiğini de belirtti. Merkel Kopenhag'ın başarıyla sonuçlanmasının hala mümkün olduğunu düşünüyor. Biz de bu görüşe katılıyor, eksik olanın politik irade olduğunu düşünüyoruz. Galler Prensi de iklim liderlerine tüm dünyanın gözlerinin Kopenhag zirvesinde olduğunu hatırlattı. Prens artık dünyanın krize girdiği ve kontrolü kaybetmek üzere olduğunu söyledi. Ayrıca biz ve onlar diye düşünerek gelişmiş ve gelişmemiş ayrımı yapılacak aşamayı çoktan geçtiğimizi de belirtti. Prens en önemli sorunun ormansızlaştırma olduğunu düşünüyor. Bu nedenle de yıllardır ormansızlaştırma karşıtı projeler yürütüyor. İklim orucunun 11. günü ve bugün 10.000 kişi küresel iklim adaleti orucunda. Türkiye'de de yüzlerce insan adaletli bir iklim anlaşması için bir günlük oruç tutuyor. Dün ise bizim için eylem haberlerini dinlemekle ve polis hareketlerini izlemekle geçti. Bulunduğumuz apartman polis kordonu altında giriş ve çıkışlar sabah durduruldu. Bella Center'ın önünde binden fazla barışçıl eylemci iktidarın halka geçmesi için kapıları zorlarken polis şiddetine maruz kaldılar. Onlarla buluşmak için Bella Center içindeki STK'lar dışarı yürüdüler. Bunun üzerine dünya dostları ve AVAZ'ın akreditasyonu iptal edildi. İklim zirvesinin sonlarına doğru sivil toplumun varlığı ve gözleri sistematik olarak ortadan kaldırılıyor. Şeffaflık ve tolerans konusunda bu gerilemenin ardında yatanın görüşmeler konusundaki endişelerden ve siyasi bir karardan geldiği düşünülüyor. Evet buradaki gözlemciler sonuçsuz bir toplantıya izin vermeyecek. Nitekim bu gece Greenpeace ve WWF gözlemcileri Bella Centre'ı terk etmeyi reddetti ve geceyi orada geçirdi. Ve toplantı sonuçlanıncaya kadar veya dışarı atılıncaya kadar da kalacaklar. Olaylar kısmen dinince Klima forumunun renkli cümbüşüne kendimizi bıraktık ve ulaşım konusunda bir toplantıya katıldık. Sonra Ömer Madra, Ümit Çağın, Oya Ayman'la Kopenhag ekranına katıldık ve günün olayları değerlendirildi. Bu videoları küresel ısınmayı durdur.com adresinde bulabilirsiniz. İklim zirvesinin 11. gününde de geride bırakırken en kritik günlere girmiş bulunuyoruz. Gezegenin geleceği için mücadele sürüyor. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi.